Yağlı paçavra gibi suratıma çarpılabilecek bir şeyi verdim, veriştirdim demelidir. Şahs adına da öyle demelidir bir insan. Hakkati salatı yani eda edilirken, insanın iftar tablosu da öyle eda ediyor. Öbürü secdeye gidiyor, unuttum mu acaba diyor başka. Hatta bazen secdede unutuyor namazı. Çünkü öyle dalıp gidiyor ki yarım saat duruyor secdede. Bir tane daha yaptım mı yapmadım mı farkına varamıyor. Aslında meseleyi kendi hesabımıza öylesine bir dalgınlığa bağlamak. Adeta namazın içinde hayret yaşamak, kalak yaşamak, heyman yaşamak, dehşet yaşamak. Çünkü namaz öylesine bir mahiyeti insaniyenin dışa vurması demektir. Hakikati insaniyenin mahiyeti nefsül emriyesi itibariyle dışa vurması demektir. Öyle kılmaya çalışalım. Ne zaman ona muvaffak oluruz? Ne zaman? Tabiatımızın sesi soluğu haline gelir ve biz de gayet tabi olarak eda ederken onu kendi enginliğiyle duyarız. Bizim sığlığımızla daraltmayız onu, küçültmeyiz. Öylesin o namazın Allah'ın huzurunda debisini yükseltiriz ki niyagara şelalesi gibi gelir ve başımızdan aşağıya kendi namazımız dökülür. Kendi namazımızın hayretini yaşarız. Bak biz herkes kurtuldu diye bakalım yani bu bizim vazifemiz. Ben desem ki falanla namazı olmadı su izan olur. Ne biliyorsun? Belki adamın içinde bir derinliği vardı. Fakat herkes bir de kendi içine baksın. Acaba her şeyi duya duya. Her an Allah önünde onu görüyor yokuluğu yapıyor mu? Onun tarafından her davranışının kaydı alındığını, namazdaki hareketlerin deşifre edildiğini ve onlara göre ona puan verildiğini, nazar itibarı alıyor mu? Her davranışın. Namazın her saniyesinin deşifre edilerek onlara birer puan konduğunu düşünüyor mu? Herkes kendi öyle düşünmesi lazım. Ben herkes için düşünüyordur diyeyim, üstünü zannedeyim. Fakat herkes de nefsine suyu zannetmekle mükelleftir. Kur'an-ı Kerim قَدْ اَفْلَحَ Müminler felah buldular. Ahd olur sarf tarif El-Mü'minunduk. O belli müminler. Nasıl belli müminler? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتٍ en azından insan o meselenin devamının ve sebatının peşinde olması lazım. Namazlarını ciddi bir huşu içinde, kalplerini Allah'a vermişlik içinde, ihsan şuuru içinde görüyor gibi görülüyor olma mülahazasıyla eda edenler kurtuluşa erdiler. Ben bu garantilileri söyleyeyim diyor. Ama herkes de kendi vicdanına baksın meseleyi bu çerçeve içinde ortaya koyuyorum mu koymuyor mu? Allah'ın huzuruna çıktığı zaman orada tabii görecek. Emelû feşeyerrallahu amalenkum ve resuluhu ve müminun ve seturdûne ilal âlem ve şehadeti. Amel edin öyle amel edin ki bu amelinizi ötede Allah görecek. Peygamber de görecek, müminler de görecek. Bu sizin zihninizde nasıl bir imaj uyarıyor? Öyle amel edin ki Allah'ın görüşüne Peygamber'in görüşüne, gerçekten inanmış müminlerin görüşüne teftişi arz ediyor gibi arz edebileceği şekilde eda eden onu. Siz kaybı şehadeti bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Veya davranışlarınız ona arz edilecek, ona sunulacaktır deniyor orada. Aynı sayfada iki defa bu söyleniyor. Birinde Allah ve Resulü görecek, öyle amel edin. Diğerinde müminleri de katılıyor. Demek insan ister dünyevi işlerinde öyle amel etmeli ki her davranışı, her ameli, her sözü, her hareketi bunlar Allah'ın teftişine peygamberin teftişine ve müminlerin hakiki müminlerin teftişine sunulacak gibi gayet mükemmel bir hadis-i şerif tamamlayıcı olarak ifade ediyor bunu. Bir iş yaptığınız zaman itikan eden, sağlam yapın, tenkit getirmeyecek, sorgulanmayacak şekilde yapın diyor bu ayette onu ifade ediyor. Şimdi ayet onu ifade ediyor. Hadis-i şerif de amelin itkan edilmesini söylüyor bize. Ve amellerin en güzeli namazsa şayet. Namazdan daha büyük bir şey yoksa, imandan sonra namaz gelirse, namaz dinin direyi luruysa, sefineyi din namazla yürüyorsa, bütün ibadetlerin namaz piri ise şayet, namazsız niyazsız olmayacağını bilmek lazım. Her eksik namaz Müslüman'ın Müslümanlığından bir diş attırıyor. Bir yedik açıyor demektir. Öyle inanmak lazım. O mevzuda belki özenmek lazım. Özenerek, bezinerek yapmak lazım. Başta belki bir tekellüfe gireceksiniz, zorlayacaksınız. Fakat zamanla tabiatınız haline gelecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için vüsru yolunu araştırıyor. Devamlı i̇bn Mesud diyor ki, namaz kılıyordu bir defa, öyle bir uzattı ki, namazı ben de uydum arkasına. O kendine göre namaz kılıyordu. Doğru. Kendine göre namaz kılınca onun namazını kılmak çok zor. Bir rekatta Bakara suresi cildesini, Cellesini, Ali İmran'ın, Nisa suresini, Maide suresini okudu. Okuyordu daha ben. Bir aralık aklımdan falan şeyler geçmeye başladı. E, sayı hadislerde. E, diyorlar ki, ne geçti aklından? Diyor, namazı bırakıp oturacaktım, durulacak gibi değil. Bu, altı cüz okuyor demek yani. Bir rekatta altı cüz okuyor. E böyle yapanlar vardı. Ebu Hanife iki rekatta Kur'an-ı Kerim e hatmettiği söylenir. Ama bu hakikatin Muhammediye'ye göre bir namazdı sallallahu aleyhi Kendine göre kılıyordu. Bıraksanız onu kendine göre. Ve kurre bir salati buyuruyor. Oğlunuz askerden gelmiş gözün aydın. İşte düğünüz oldu gözün aydın. Bir gelin getirdiniz gözünüz aydın. Bedri kazandınız, gözünüz aydın. Bunların hiçbiri benim için gözün aydın, sözü adına hakikaten o boşluğu doldurmaz. Bana gözün aydın falan diyecekseniz şayet, işte o namaz benim gözümün aydınlarıdır ben. Namaza muvaffak oldumsa şayet, o benim gözümün aydınlarıdır demektir. Kuretayn diyor. Ayşe Validemize diyor ki, müsaade eder misin kalkıp biraz Rabbimin karşısında durayım. Hücre-i o kadar dar ki o namazda anlıyoruz onu. Ayakta duruyor. Ayşe Validemiz o zaman bir miktar uyuyor yani. Sonra hüküye gidiyor. Sonra secdeye gidiyor. Eliyle ittiriyor ayaklarını. Ayaklarını uzattığı yere başını koyuyorum. Barek başını kaldırdığında tekrar ayaklarını uzatıyor. Bir miktar yine uyuyor, dinleniyor. Uyuyor yani. Yine secdeye gidince kaldırıyor. Kendi namazını böyle kılıyor. Ama insanlara namaz kıldırırken diyor bazen uzun kıldırmak yani herhalde işte cemaat içinde kıldırılacak kadar da yine sabah namazında mesela La Akar 40 ayet veya 60 ayet diyorlar okuyordu. Bizim gibi değil. Fakat bazen istiyorum tam böyle kıldırayım onu ama bir çocuk sesi işitiyorum. Annesinin ona karşı hafakanını düşünüyorum. Hemen namazı hızlı geçiştirir gibi yapıyorum, kılıyorum bu heyecandan dolayı diyor. Bir ikincisi yine say ise buyuruyor ki sizden biriniz kendi kendine namaz kıldığı zaman istediği kadar uzasın. Ama halka namaz kıldırdığı zaman elden geldiğince takfif etsin. Dinin ruhundaki yüsür bu yani. O ümmeti için yüsür yolunu seçiyor hep. Bazıları ağır yapmak istiyorlar onları. Öyle görülür, öyle alışılır. İnne dine yüsrün böyle müşahide dine illa galefe fek Dini zorlaştırırlar, bu defa altından kalkılmaz hale getirirler, yaşanamaz diye ümmeti için orta yolu tutuyor. Ama bu orta yol, bu ehvence eda edilme, onu ruhsuz eda etme, hudusuz, huşusuz eda etme demek değildir yani. O uzatma, Ayşe Validemiz yine diyor, Rüku ayakta durmadan az değildi. Kavmesi de rükûdan az değildi. Secdesi de kavmeden az değildi. Celsesi de secdeden az değildi, diğer secdesi de diğer secdeden az değildi diyor. Demek ki ne kadar ayakta durmuşsa o kadar secdede duruyor, o kadar rüküde duruyor. Kendi gibi namaz kılıyor, kendince kılıyor namaz. Fakat başkalarının ne kadarını götürebilirler, durumlarını nazar itibarı alarak onlara göre Fel yukhafif diyor. hanifiye hayle gelmiştir diyor ve bükümül hüsre velâ yuridu o hüsre diyor. Hep kolaylık yolunu onların önüne koyuyor ama fakat bu hududa, huşuda, erkanda, şeraitte eksik yapma demek değildir. Evet, başta insan belki biraz zorlanır orada. Tebettül yapar. Fakat neticede teptiyle ulaşır. Başta işte namaz kılar. Ceal eder namazı. Sonra sun salata ulaşır. Sanal namazlar kılar. Ondan sonra da akamtü salata diyebilir ki Allah da Kur'an-ı Kerim'inde اَلَّذ۪ينَ ve بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ diyor. Namazı ne zaman kılarlarsa onu ikame çerçevesi içinde ortaya koyarlar. as dedi ki tarif de Allah'la Nebi arasında Mahut namaz Allah namaz deyince ne kastediyorsa O Allah'tan Tam rahmettir duyulması Meleklerden istiğfar Sana'nın olduğu yer Ve müminlerin de Duasının Allah'a yükseldiği andır evrad eskarı Allah'a yükselir Onu yükseltecek de İleyhi yes'adül kellimut tayyib Vel amelü salihü yerfahu Amel-i salih de Onu Allah'a yükseltir Ebrad-ı Eskâr'ı Allah'a yükseltir. Sadakayı, fıtren, orucu Allah'a yükselttiği gibi. Allahu alemi bir i bis aleyhi ve Muhammedin, ve Hocam, tebliğ de hakka vefa ne demektir? Tebliğ ve irşattan beklenen gaye nedir? Mekke'de o kadar zorluk var ama işte Musab bin Umey bir insan. Biz irşat ve de başarılı olan insanlara Musab diyor. Çünkü gerçekten benim henüz anlayabildiğim bir tip değil. Yani müthiş bir tip, 20 yaşında bir insan. Sen nasıl eğitildin, nasıl bildin onları orada? adamlar çok asabil, çok hassas yani. Bu as vakaları bitmiş böyle. Gerginliği üzerlerinde daha. Dün dayısı ölmüş, babası ölmüş, amcası ölmüş. Birbiriyle kavgalı, evs ve hazreç. Ortada ikisini birbirine düşüren var. Şimdi böyle bir yerde genç bir insan tek başına gidiyor. Kılıçlar başında kavisler çiziyor. Fakat Allah'ın izniyle üstesinden geliyor. Çok hızlı bir bir atılım, bir hamle, bir sıçrama yapıyor. İşte rampa dedim biraz evet rampaya biniyor. Dünyadaki seyri sürekü ruhanesini de tamamlıyor. Ona iki sene yetiyormuş. Çünkü Uhud'da şehit oluyor ama kim bilir, kimlerle beraber. Şu dini mübini İslam'ı şöyle böyle anlatmak, göstermek için bence neye katlanırsak kardır. Başımızın kaldırım taşı gibi ayaklar altında olması dahil buna niye katlanırsak kârdır. Ben öyle herkesin dörtte dörtlük Müslüman olması gibi bir şey yok. Onu keşke biz olsak yani. Ama onlar arasında Namı Celili Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem anmak bile bazen yetebilir yani. Bir Muhammed'in Resulullah desinler. Bir Kur'an kitabı Münzel'ün desinler. Bu da Allah'tan gelmiş bir kitaptır desinler. Şu İslam dini de Allah'tan gelmiş bir Diyanet sistemidir desinler. Bu kadar. Ve biz bunların hiçbirini demiyoruz ama fakat bu insanlar hakikaten bir kemalat-ı insaniyeyi temsil ediyorlar. Bunlarla diyaloğa değer desinler. Bir diyalog tesis etsinler. Yani şu dünyada şöyle böyle her an patlanmaya hazır bulunan bu kavga şöyle böyle kırılsa, önü kesilse dallar kıranlar oluşturulsa bir kısım suh adaları oluşturulsa Harbi için yürüyenler gelse o sulh adalarına çarpsalar ve dağılsalar. harb olmasa dünyada. Şu öldürücü silahlar kullanılmasa. Fakat onun çok iyi temsil edilmesi lazım. Derince temsil edilmesi lazım. İnandırıcı olmaları lazım Müslümanlar. Ben sulhun selahın dini olan bu dinin herkes tarafından tanınmasının Cihana sulh vaat edeceğine inanıyorum. Fidayetin gönüllere yerleşmesi, iman nurunun bir gönülde kendisini hissettirmesi O kadar zor bir şeydir ki Peygamberler bile zatî güçleriyle Bunu ikameye muktedir olamazlar. Seyyidi şerifin tarifiyle Afâki ve enfüsî tefekkür, Aklı, ameli ve nazari şeylerde kullanmak suretiyle Allah'ın insanın içinde yakacağı bu ışıktır. Sen o tefekkürünü tamamlayacak, tekvini emirleri okuyacaksın, teşri emirlere bakacaksın, işte anlatacaksın, edeceksin. Allah dilerse gönülde o meşaleyi yakar. Yani bir yanı bu. Dolayısıyla böyle zor, çetin, gönüllerle oynama, gönüllere girme gibi bir şeyi, kendine mal etme gibi bir şirke bağlamak Katiyen tehlikeli, işin akım kalmasına sebebiyet verir. Hiç kendimizden bilmeyelim. Ne ihtidayı kendimizden bilelim, ne de daire-i İslam içinde insanların heyecanlanmasını, kendi söz, beyan ve ifadelerimize bağlayalım. Bunların ikisi de şirktir kendimizden bilmek. Oysa ki biz tevhid peşindeyiz. Bence tevhid telakkimiz, tevhid cehdimizi, tevhid gayretimizi şirkle kirletmemeliyiz. Bu olan şeyler katiyen Cenab-ı Hakk'ın yapacağı işlerin yerine konmamalı, O'nun kudretinin, O'nun havlinin yerine konmamalı. Biz kendimize göre bir kısım kuvvet kaynakları, bir kısım ihtar kaynakları, bir kısım böyle güç kaynakları kendimize göre tasavvur ederiz. Biz hiç farkına varmadan bunları la havle ve la kuvvete illa billahi yerine koymuş olabiliriz. Birlerini getirir, haşe Allah'ın kella, Allah'ın kudreti, nam tenaizini yerine korur. Ya Rabbi bunları birer kuvvet olarak telakki ediyorsam, ve bu senin kuvvetine gölge düşürüyorsa, sana istiğfar ediyorum diyorum. Şirke girdim ben burada. Sen varken başkası olmuş olmamış, ne ifade eder, ne yazar ki? Sen varsın değil mi? Sen varsın, kalpler hükmeden sensin. Bir de böyle bir hisimi ifade edeyim. Sevinme değil. Ben o türlü güçlere, kuvvetlere dayanınca istiğfar edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir taraftan ham dedin, nefis cümleden adına, vazife cümleden âlâ. Bizi bu türlü şeylerde kullanıyor. Fakat bir diğer taraftan bunlar olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Değil mi ki sen varsın? Sen yokta ne varlık çilveleri gösterirsin? Katiyen Allah yolundayken Başka mülazalara girmemek lazım. O yolda insanın oturup kalkması onun için olmalı. Sözü, sazı onun için olmalı. Türküsü, şarkısı onun için olmalı. Yatıp kalkması onun için olmalı. Ona doğru giderken başka söz söylenmez. Başka mülazalara girilmez. Başka yollara sapılmaz. Çok halis bir tevhide, çok sadıkane bağlanmalı. O vefa pervere karşı çok vefalı olmalı. Vefa ister. Vefa da gözlerinin içine ondan başka hayalin girmemesi. Evet, objektif olmayabilir bir hissim ifade etti. Önemli görüntü. Kendimize bağladığımız zaman o meseleyi bence kendimiz gibi küçültmüş oluruz. Daraltmış oluruz. Meseleyi himmetimizin ölçüsüne, irademizin ölçüsüne bağlamış oluruz niçin kudreti hamtenayisine varken bütün bu sistemleri o kudretin hamtenayisiyle tespih taneleri gibi çeviren birisi varken sapandaşı gibi çeviren birisi varken dedim benim daracı kuvvetime kudretime verecek onu daraltacağım? neden onun kudreti varken o konuşurken kudretiyle ben konuşacağım söz onun hakkıdır onun konuşması lazım ben konuşursam o beni konuşturuyor, ben onu konuşmalıyım bence. Ondan bahsetmeliyim. O varken bence sözlere mevzu olmalı. Her şeyin tabiri diğerle mevzu olmalı. Bütün mahmuller hep ona bina edilmeli. Asıl mesele o bence. Küçüklemeli, daraltmamalı. Bu nasıl diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o ne terbiyedir, o ne kemaldır. Kalkıp birisi ona sen Seyyidimizsin Efendimiz deyince o Allah'tır buyuruyor. Efendimiz Allah'tır diyor. İşte Cevair, kadir cevher cevherf Ruşan olmayan bilmez. Cevher i Ruşan olunca biliyor neyin nereye raci olması gerektiğini biliyor. Sen yaptın, sen kurdun, sen inşa ettin. Yahu biz şimdi Allah'tan bahsediyoruz. Sen demekten ne demek? Onlar ona et. Ona binlerce hamdü ve sena olsun ki birer küçük alet olarak bizleri hoşuna gidecek şeylerdir inşallah. Ondan da şüphem var. İnşallah hoşuna gidecek şeylerdir. Bizi hoşuna gidecek şeylerde kullanıyor. Ama hoşuna gitme meselesi de Türkçe bir tabir. Marziyatına muvafık şeylerde kullanıyoruz bizi. Alhamdülillah. O ne bahtiyarlıktır ki, o ne yüceliktir ki. O namı Celil'ini dünyaya duyurmak için bizi bir enstrüman gibi kullanıyor. Yani ben onun kudretine dayanınca, onun kudreti benim aklımda olduktan sonra, ben ona dayandıktan sonra, onun mütenahhi kudretiyle oturup kalktıktan sonra, elimi öyle hareket ettirdikten sonra, ağzımı öyle konuşturduktan sonra Allah'ın izni keremiyle ben arzı yerinden oynatırım. Neden? Çünkü manevelayı kullanan onun aynasısın çünkü bir mahsur yok bunda bakın yani kimsenin hakkı yenmiyor burada aynaya yine ayna deniyor yine onun güzelliğinden bahsediliyor. ama her şey onun aynası bize ne düşer bu trilyon trilyon sene ötelerdeki nebulozlardan sizin şah damarınıza kadar her şey hükmeden bir kudreti nehumüten aynın kudreti meşiyeti iradesi ilmi yanında. Bir paylaştırma yapsanı, size ne düşer Allah aşkına? Öyle mahiyetiniz de ondansa. mesela şuna bağlamak lazım, Allah'a karşı çok vefalı olalım, çok yürekli olalım. Ne yaparsak yapalım, onun hakkını eda edemeyiz de. Fakat karınca haç. Nazı geçtiğinden... Duasına icabet buyurulduğundan, ötede bile yani herkesin selim selim dediği, başlarını yere koyup beni kurtar dediği bir yerde, kendisine verilen selaiyet çerçevesini verdirlerken, irfa رَزَيْكَ işfa شَفَّةٌ Kaldır sevgili Habibin başını, şefaat ile kabul olacaktır diyen bir zat açısından, o demek ki ne dilerse hak kapısında kabul görüyor. Dolayısıyla sen bizi dilersen, istersen, makamı Mahmud'a çağırırsan, bunlar yaramaz da olsa benden dilersen, senin o isteğin, araya girişin reddedilmez. Seni ehli vefa gördüm diyor. Nesim'i anlatırken herhalde o hatif, hatif nidası. Bana haktan nida geldi, gel ey aşık ki mahremsin, bura mahrem makamıdır, seni ehli vefa gördüm. Nesim'i eğer o makama çağrılıyor, o huzurla şereflendiriliyor, kendisine ehli vefa deniyorsa, vefanın damlasına masaliyetiyle vefanın deryasını beraberinde taşıyan bir insan, Elbette çağrılacak. Kimsenin tereddüde olmasın. Ve o şefaate bizim güvenimiz tamdır. Her peygamber dünyadayken ümmeti için bir şey talep etmiştir. cevap edilmiş veya edilmemiş. Senin de bir dua hakkın var denmiş ona. O irşadını, tebliğini yapmış. kora geçecek o duasını. Ben diyor, ahirette ümmetime şefaat etmek için dünyada kullanmadım, oraya bıraktım. İşte o, o. Her şeyinde bir derin hesap var. Allah karşısında muameleleri açısından da çok derin hesaptı. Ben bu dua hakkımı nerede kullanırsam rantablo olur. Bu ancak ahirette olur burada bana 10 bin insanın yerine 50 bin insan, 50 bin insan yerine yüz bin insan iman eder. Mesela öyle değil. Böyle kalbinde zerre kadar iman olan insanlar da orada sıkışınca milyonlar, milyonlar iste dile filan o şefaat hakkı orada böyle hora geçecekse yani dünyada kullanacağınız şey dünya darlığı içinde olur. Bir tohumu, bir çeç bile olsa onu yine kendi çapında işe yaramak. Fakat siz onu toprağın bağrına attığınız zaman da o başak verir. Eğer birler ahirette binler şeklinde başak veriyorsa Allah Resulü Cenab-ı Hak'ın cabet duyuracağı o duayı toprağın altında saklamak suretiyle esasen 7 veren, 70 veren, 700 veren 7 milyon veren bir başak haline getirme. Büyük ifade etmiş olur. Rabbimizin bizlere her an bağışlayıp vurması olduğu binlerce nimetlerine karşılık nasıl mukabelede bulunabiliriz? Allah cenab ona lütfediyor olsun yani onun iyiliğinden dolayı Bu da o ibadeti böyle tabii ihtiyaçları gibi görüyordur. Adetleri gibi görüyordu Öbürü de kötü değil yani ibadet dinin diyanet haline gelmesi, Diyanet halinde yaşanması, onun tabiatın bir derinliği haline gelmesi. Bu da Allah'ın bir lütfudur yani Allah, o hale getirir. E, bu olabileceği gibi bilemediğimiz de, bir ve cenab bir iştiyak yaratması da olabilir. İşte bu da, oradaki o insanın iyi halinin, güzel halinin iştiyata inkılap etmesi demektir o ihtiyadka ne kadar yapsam az falan yani. Bir emare olarak insan ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ne kadar erdemli işler bulunursa bulunsun, la ufsi sana navih entekum mafti tale nefsi felsefesine bağlı eğer içinde öyle bir duygu varsa yaptığı her şeyi azımsıyorsa Allah'ın efeli lütfuna vasıl olur. Yani şeyler yani finde bin tane selat selam okur fakat yine sonundadır. Yani sur Allah sana tam selat selam okuyamadım. Bu gün dediğim defa Allahu ekber ki diyor alhamdülillah ki diyor subhanallah'ın da tam olsir. Yani diğer de Allah tam selat da Ne şini tefer der ama yine arkasında eğer şöyle bunlar olmadı ki benim probleme karşı Rabbim ben o kadarcık küçük şeyler, yani çok ayıp oluyor buna. La ahsi senana bi kenti kemaat-i mihtarenizdik. İçinden diyebilme, bunu söyleyebilme, bu masaliyet Yaptığıyla evet. iktifa etme meselesi elbette ki inanmıştır, ibadet-i taat yapıyordu ama fakat bu ölçüde bir masaliyete bulaşamamış demektir. Yani günde bin rekat namazla kılsa, Hayır, katiyen ben Rabbime karşı borcumu veda edemedim. şükran borcumu veda edemedim. Bilalazası mevhibe üstü bir mevhibedir. Onun için kümmeliğinin durumunu ifade sadetinde hadis olarak da rivayet edilir. Mâ'râfnâ kâhkâ mâ'rfet kiyâ mâ'rûf, bu mâ'rifet-i pâhlı. Mâ'bâdnâ kâhkâ ibadet kiyâ mâbûd, bu da ibadete pâhlı. Mâşrîkâhnâ kâhkâ şükrî kiyâ meşhur. Mahmudlar kalkandı ki ya Mahmud, onlar göre, ibadetle alakalı, Cenab-ı karşı olan borcumuzu, bu kılıfiyetimizin biraz vicdan kriterlerine göre, kadişin hastlarına göre tam eda edemedik olmayı ifade eder. yani Cenab-ı <m -i> Hak'tan <gülüyor> çok hepimiz için ibadet arzusu istemeli. Bu bildiğiniz gibi kalbin imanda sevatı çok önemli, çok hayatı bir mesele olduğu için gerçekten onda da arkadaşları kastediyorum. Allah'ıma yâ mukalib el kulâb sefid kalbe Efendimiz onu nefs-i tekel vahde ile söylemiş. Bir yerde de diyorum, gözüme ya mukalib el kulâb ben kalbe alâ deyiz. ama meşhur olan orada tekel-i Fakat Yan sarıf al kulu, sarıf kulu taatik. E kaplara evrilip çeviren kaplamlarımızı ibadeti taat, ta taat çevir demek. Dilaveler yapabilirsiniz bunu yani taat. Mesela ilama tuhbu ve tarzua, ila lichlas lasiye mla lichlas diye bilirsiniz. İla liman elkamil ve lakin eltem ve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 sen böyle şeyler de ben be yani bana ver Ben konuştur Ben seni anayım ben seni zikredeyim ayrı masal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 Hepsi de insanın affına vesile olabilecek şeyler. Ama en kâmiyle, en mükemmellik, hem Rabbinizden nasibette kabir olmak, sağlam olmak, hatta masaryetlerini hissetmemek. işte sizin ifade bildiğin gibi, işte öyle yani parçalar. Mesela ibadet işti yakın, nevradiyasker işti yakın olması. Hem de beni bu nimetlerden, karlardayken, Rabbimi ailemi sevdirmeli, duyulmalı değil miyim demeli. Yani. Bu böyle olursa cami olur. Gazdan ediyorum insan-ı kamil tipleri de böylelerinden çıkar yani. Çünkü insan kamil cami insandır. Yani ruh hayatı, kalb hayatı, sırrı hayatı, hafif hayatı bütünüyle camidir. Retayifi zahiresi ve batması ile hep böyle aynı noktada bulunan aynı duruşa muvaffak olan Allah karşısında Onlardan çıkar yani. Tek yanlardan cami insan çıkmaz. sana kamil de çıkmaz. Bir ikinci mesele de tabi çok bilemiyorum, kesremiyorum. Fıtratı bir insanın öyle hep metafizik milazlara açıktır. inşaat etme, tebliğde bulunmaz. Allah için. insanlara Allah'a tevcih etme, istikametinde koşma. Bazı insanların tabiatında yoktur, öbürü vardır. Bazı da yoktur, öbürü vardır. Allah isterse tabiat değişikliği de mutfeder. Yani bir insan ki da iki küfürle, ehli küfürle olur sürekli. Hep mücadele içindedir. Ama belli tarafta kendini çok imal etmiştir. Yani böyle evladı, eskâr, ibadet-ü taat, geceleri kalkıp az bile olsa başını bir yere koymak, Birkaç defa immeme yoktur. Böyle bir şey yoktur. O da Allah cennet dilerse o tutada da buna bilir. Yani tabiatları değiştirme, halden hale onlara çevirme onun için kolay. Bu açıdan, mensurattan olduğunu tam kati bilmiyorum ama genelde hep söylenir Allahümme ye muhavvil el havlu ve lahval, havvil halena ila ahsenil <Sessizlik> hal. Evrad-ı Kutse-i Şahin-i Şahin-i Şahin-i Şahin diye davranıyor, <gülüyor> ya kefiren ne var, ya khalik-i cemîle ya muhabbil el ve lehvâli, habbil hâle la illa ahsenil hâli. Bize hoş bakıp hoş görmek düşer. Yani iyi bir yana varsa, eskisinden biraz farklı düşünüyorum. Yani eskiden benim gibi böyle kırzıver adamlara bakınca, Bunda ne hakları var Allah'ın zorunda böyle bir kıymet etmeye? Fakat zamanla bazı kimselerin, böyle ben manen çok derin görmediğim adı, böyle baksam çok makbuliyetleri var Allah'ın indinde, çok makbul bir halleri. Mesela, bu niçin böyledir demeden, kutusunu yapmadan meselenin, hamurat gibi koşan insanlar oluyor. O Allah'ın indinde çok oraya geçiyor, çok diye ifade ediyor. Bütün eksilerini onun kapatıyor. Öyle bir doğru ki, o, eksi bırakmıyoruz arkada. Allah'ın lütfu. Bazı üstesna insanlar, üstesna keyfiyetleri mahfus, onlara bir şey diyemeyiz. Yani, her zaman ibadetü teâlattan zevk alma gibi bir şey. Veya onların aynı ibadetü teâlat işte aralıklar, boşluklar dar olur. Yani öyle insanlar vardır, çok derin. Fakat bunların dışında, çok intikamül insanlarda bile aralıklar yaşanabilir yani. Bunlar ne bizi, ne, ne sizi, ne de başkalarını yanıltmamalı. Aralıklar olabilir yani. Mesela teheccüdi hiç kaçırmaz da adam bakarsınız yani en kamil yani o gece onun mutlaka o maideyi, semaüleyi, leyliyeye iştirak etme arzusu vardır. Hiç kaçırmak istemez. Levme derler Fakat her zaman ayın seviyede iştiyakı koruyamayabilir. Bu zannediyorum aşağıdan yukarıya doğru gittikçe o iştiyakın korunmaması meselesi daralır böyle. Daralır, daralır, daralır, daralır. İktimal öyle bir seviyeye gelir ki orada yok gibi olur yani. Bunu tedbire dinam konuşuyorum. Çünkü o hal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 onu kendi vefası için şartı adı kabul ediyor. Bu üzerinde sıra ile durulacak bir mersezle. اَوْفُو <gülüyor> بِعَحْدِ اُوْفِي بِعَحْدِكُمْ diyor bakın yani. Evet siz ahdinizi yerine getirin. Yani ben ahdım yerine getiririm. Bu, insana değer verme demektir. Mükellefiyete zorlama şeklinde anlamayın bunu. Yani adımını sen at burada. Ben bu adımını mukabelesiz bırakmam yani. Sen gülü gel, ben onu bile yapmadan bırakmam. Fethkûhûnû, <gülüyor> bakın aynen yani, <gülüyor> beni anan, ona çok mana vermişlerdir. Yani beni ibadetü taatımla anan, ben de sizi lütuflarımla anayım. Beni sizin üzerinde olan nimetlerimle anın. ben de size yeni nimetler vermekle sizi iade edeyim. Siz beni yeryüzünde mükellefiyet çerçevesinde anan.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 Topa bir tekme vur. ben seni ne yapacağım, mumumu alacağım. Hani annemin babanın demesi gibi. Yani öyle anlamak lazım bunu. Evet. Rabbimizle bizim aramızdaki muamellerinin günbinlerce yumuşak, böyle kul hesabına planlanmış gibi gösterilmesi de Rabb'e saygının gereğidir. Yani bu çok önemlidir. Yani adeta her mesele bize ait hesaplar, nazar itibarı alınarak ona göre planlanmış, ona göre bir kaderi program ortaya konmuş gibi anlamaya çalışmalı. Bu mevzuda yanlış anlayışlar varsa, çarpık düşünceler varsa mutlaka tassiye etmeli. Rabbimize karşı ayıb olur. Çünkü o anneden daha şefkatli, babadan daha şefkatli. Daha şefkatli sözünü söylüyoruz şundan dolayı. İşin tasdilden daha mubalalı bir şey bunu verdiğimden dolayı diyorum. Ve Allah Resulü de öyle kullanmış. Allahu Arham buyurmuş. Allah bu anne'nin evladına olan şefkatinden daha şefkatlidir demiş. Yani bu bizim kelimelerin darlığı. Yoksa onun bizi olan şefkatini ifade edemeyiz. Zahirden çirkin görünen böyle parçalanmalar, ölme,ler asılmalar gibi şeyler görür. Bunlar insanın muvakkat hayata adana. Ona çok önemli şeyler kazandıran. Sıçrama tahtalarıdır. Çok önemli yani. yani mesela baştan aşağı maali da canınızı yakacak şekilde kıçınıza bir tane iğne batırıyor sizi. Uh be diyorsunuz. Sonra birdenbire hastalıkların hepsi vücudu diyor Öyledir yani. Onları da bile görmek lazım. Belalarla, musibetle yeryüzünde reftare. Salınıp geziyor gibi salınır gezer diyor ya da ahirete aksiden yanıyla misalini onun görebilir bazı kimseler görebilirler. Üstad bazı kimselerle bahsediyor. Mesela diyor şöyle görüyordum. Anladım ki diyor, onun bir hastalığı varmış, hiç onu ortaya koymuyor, söylemiyor. Ket mi diyor, bir hastalığı var. Birinde de şöyle bir mükemmellik gördüm, rızkında bereket. Annesine babasına çok iyi bakıyormuş diyor. Yani dünyada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 Profil gibi her şey bizim üzerimize işlenir ve biz nazara verilmişiz sürekli. Bu yönüyle Rabbimize bakmak, Rabbimiz hakkında üstün ifadesidir. Bu via sizi sürgün eder, bir başkasını zindana atar. Hep üstün zannetmek lazım. Rabbimiz hakkında haşa. o kadar değildir. Kaddar diye bir ismi yok onun. Hattar diye bir ismi yok. Kahar ismi bazı şeyleri tedbir etmek içindir. Mesela küfrün canını okuma, galaretin canını okuma. Bazı zararlı zalimlerin Müslümanları engel oluyorlarsa haklarından gelme. Yoksa genelde kullarını Allah Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim. Ya cemil ya Allah, Ya Karib-i Allah, Ya mucub Allah. Ya Kahari Allah diyorsun bir yerde onu söylüyorsun arkadan geliyor, gönülleri fetheden, insanları fetheden. Ya Fettah Ya Allah, son isim. Esma-i da Ebu Beyben'le rivayet ettiğinde de sabur en sondur. Evet, Rabb hakkında hüsnü zan. Her şey bizim için. Evet, çok sevmek lazım. Onu çok sevmek. Yani denince aşık olsa insan ona hayatında en sabitli işi yapmış olur.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 Muhterem Efendim, ömrünün büyük bir kısmını uykuda, çocuklukta ve içinde geçiren insanın bu dünyadaki talepleri ve kendisine düşen görevlerini anlatır mısınız? Esas önemli olan Allah'ın ululuğunun duyulmasıdır. Hazametinin, peki mutlak olmasının. Muhyiddin İbn Arabi'nin felsefesiyle bakılacak olursa, biz her an ondan gelen tecellilerin karelerinden ibaret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 İradi olarak da biz fince onun peşinde olmalıyız yani. Onunla münasebetlerimizde araya hiçbir şey girmemeli. Başka mülazalar girince benzetmek olmasın velillah mesellu aleyh. Güneş ile küreyarz arasına herhangi bir şeyin hayret etmesiyle bir husuf veya küsuf yaşanması gibi husuf ve küsuf olur. Sürekli böyle husuf ve küsuf'tan kaçınma mülazasıyla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 Allah veli olanların hemanı çıkarır onları zulumat nur. Velkine kafarû ebül yevm tûd çıkarurlar onları nur ila Bir tane de değil zulumat diyor. Nur bir tanedir. Doğru bir tanedir. Işık kaynağıyla bir tanedir. Fakat karanlığın faktörleri çoktur. Mesela kendimiz açısından ortamdır. Yetiştiğimiz muhittir, tabiatımızdır, cismaniyetimizdir. Zaptur aptaltına almadığımız mahiyetimizden mündemiş bulunan bir kısım duygularımızdır. Kimlerimiz, nefretlerimiz, kararlarımız, şehvetlerimiz, iştahalarımız, arzularımız, isteklerimiz Tüm bunların hepsi zulmete götürücü şeylerdir. Hepsi batırabilir tek başına. Tek başına. Bunların hepsinden uzak olduğunuz zaman işte aydınlıkta olabilirsiniz. Aydınlığın faktörleri, negatif şeyler bunlar. Onları telk, pozitif şeyler, onları da yapacaksın yerine getireceksin. Tabiri diğerle, masi ve mesaviden uzaklaşacaksın. Mahasinle itisaf edeceksin. Durlanmanın yolu bu.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 Burada sadece istisnai bir durum var yani. Bazen sizi fenalıklara çeken, götüren bir ortamda bulunursunuz. Cismaniyetinin çok ağır baskısı altında olabilirsiniz. Kötü arkadaş olur. Sadiden midir, talim ve mütalim diye medreseye ilk gelen talebeler eskiden okuturlardı. Okumanın adabıyla alakalı falan zannediyorum aslı emanifeye dayanıyor. Orada bir şey vardı parça bir şey. O ilk günlerde böyle onlar telaffuz ediyorlardı. Onların ağzından kulağımda kalmış bir şey. Yar bet, better ezmar, negir tayabi cehim. Kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Uzaktır. Cehenneme sürükler seni. Elmer ume amen Evet. Şimdi kötü arkadaş yani. Düşersin birdenbire. Bunların hepsi saptıran şeylerdir. Şeytan, saptıran şeyler. İnsanın alaletini, insanın gazabı ilahiye maruziyetini tek bir şeye bağlamamak lazım. Çok sahip var, çok sebep var. Hepsine karşı belki ayrı bir teyakkuz, hepsine karşı belki ayrı bir temkin ihtiza ediyor. Sürekli tetikte durmak ihtiza ediyor. Tabi hepsinin başında da Cenab-ı Hakk'ım teveccüh olmak. Yani tut elimden beni bir lahza sensiz edemem rahmet ya Sagid eslehli ve la tekilni göz açıp kapayıncaya kadar hatta bazıları ilave yaparak ve <gülüyor> la diyorlar göz açıp kapayıp ne kadar hızlı geçen bir şey bir zaman parçası fakat ondan daha az bile olsa beni yine nefsimle kendimle baş başa bırakma diyor bu açıdan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 Geçirdiğim bu ayette ebedi hayata talipsin. Ebedi hayat ne demek? Ebediyet iki kutba arasındaki rakamlara sığmayan bir şey demektir. Sonsuz. Sen buna talipsin. Sonra sadece bir ebedi bir yerde oturma demek değildir bu yani. Her gün öğütüvi müteşabiha. Karşını Allah'ın türlü türlü nimetleri maide-i semavi olarak inecek, kalkacak. Sen buna talipsin. O bunu talep etmeni istiyor senden. Ve sen onun cemalini görmeye tarifsin. Bütün dünyadaki güzellikler cilveyi cemalinin bin hicaptan geçmiş bazıları 70 hicap bazıları yetmiş bin hicap diyorlar kesetten kinaya. Yani demek ki ondan gelen o güzellik dalgaları işte eşya cismaniyet bizim görme sınırlılığımız Şimdi şu anda fizik bize diyor ki siz görülmesi mümkün olan şeylerin ancak binde dördünü görüyorsunuz. 996 sınıf görmüyorsunuz. Duyulacak şeylerin de belli bir aradaki işte ihtizazlarını, değişik dalga boyundaki şeyleri duyuyorsunuz. E şimdi gözünüz açılacak, kulağınız da açılacak. Şimdi bu kadar şeye talip olan bir insanı biraz yolu daraltmışlar çok mu? E orada da inayetini sana refik ediyor yani. Sen bana teveccüh et diyor, ben seni karanlıkta bırakmam. Evfû bi'ahdi, ufî bi'ahdikum. Ve iyyâye ferhebûn. Bana karşı hissi rehbet içinde olunun. Biraz saygılı olun. Azıcık ürperin. Kendinizi salmayın. Dikkatli durun. Önemli şeye talipsiniz. Gözünüzü benden ayırmayın. Öyle bakınca da istenen şeyin yine çok az olduğu görülür. Öyle bir neticeye, öyle bir finala gitmek için adamlar spor bile olsa ölü ölüp diriliyorlar, her şeyi deniyorlar yani. Ya böyle bir şey değil ki, bu ebedi kazanma, ebedi kaybetme meselesi var burada. Şimdi böyle bir mesele için yol ne kadar çetin, başlayan ne kadar çetrefilli olursa olsun bence yine az sayılır.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 1400 seneden beri selefi salim bunu kimse anlamamış. Hatta İmam-ı Rabbana Hazretleri mektubatında diyor, ''Biz kutuptu İmam-ı Rabbana Hazretleri, ben, İbnim, ben de takıldım bir zaman İbn-i o şeyine, muhafizeteydi, silme meselesine ama, fakat mes mevzunda olduğu gibi yani, ruhsatı kullanmama, kendi kendime kullanmak istemiyor, muhzattı onu inanıyorum ben mes, ben mesela kufey-i sünnetin diyor, hanife fıkıhperne sokmuş. Fakat bu mushatı kullanmayayım diyorum. Ama bazen diyorum ki bu şiirimi mezhep bu kesil için yapılmış. Ben kullanmazsam benim davranışların çevreye de akseder o. Bence yine rağmen kullanıyorum yani. Bir gün geliyorum mesela bir ayağıma mesela çorapmez veriyorum. Benim ve şu kılınmışsa onu yapma mecburiyetindesin yani senin kafana göre değil bu mesela. Şimdi imam muhabiset değil mevzuunda o kafamı karıştırdı. Süyütü Dürülmensur'un sonunu almış orada. Zayıf zayıf bir sürü rivayet. Niye imam Süyütü öyle yaptı? Bunu bilmem yani. Orada bir sağlam da bağlayabilirdi o meseleyi. Böyle içime bir kurt düştü. Fakat ben inadını hep namazda okudum onları. Hep okudum inadına. Dedim Selefi Salih'in bunda icma ettiğine göre burada. Bana o mevzuda aksine hareket etmek düşmez, bu temerrüh sayılır. Sonra mektubatı okurken, gördüm, İmam Rabbana diyor ki ben mavzate'yim mevzuunda tereddüte düştüm, uzun zaman okumadım namazda onları dua diye. Sonra bana inkişaf etti ki onlar Kur'an'dır. Sonra okumaya başladım. Ya imam dedim, ben hiç bırakmadım onları. Sonra Gazali gibi müstesna imanlar, filozoflar yani İbn -i Sina gibi filozoflar bunlar o Kur'an'ı öyle tevfik olarak kabul etmişler yani bunların hepsi. Yani Kur'an'ın hacce dair ayetlerini yorumunda Farabi'nin farklı mütealası var. Fakat Kur'an'ın o şeklinde farklı mütealası yok. Böyle şimdi insanların fanteziye kapılmaları yani onların bir evet. zaafıdır. Yani.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 Allah'ın kelamına ilişmese ve da ederim ben. El ayağı kurusun diyebilirim, dili kurusun diyebilirim. Ama onun yerine Cenab-ı Hak kalplerine hidayet nasip eylesin. Aklına öyle bir şey gelince, benim aklıma orada o münasebeti kavramadığım bir yerde bir şey gelince, Ya Rabbi bana kelamın en gücünü bütün ihtişamıyla göster. Ben ona ram ile diye dua ederim. Bana öyle mi inandır ki onu? Akımın köşesinden böyle zerre kadar bir vehim geçmesin. Bana düşen şey odur. Kul nerede? Allah'ın kelamını kendine mahsus, keyfi değil. Anlamak, kavramı nerede? Allah'ın daire et eylesin. Allah'ı daire fantezi, fantezi yapıyorlar. kendinden ifade lüzumunu duyuyorlar, hissediyorlar. Bu bir boşluktan gelir, bir zaaftan kaynaklanır. Ya Allah karşısında aciziz, zayıfız, muhtacız, fakiriz, bunu kabullenseniz ya Allah bizi mükemmel yaratmışlar. Her şeyi anlama mükemmeliyetinde yaratmamış. Her şeyi aklı verme yaratmış. yaratmamış. İşte görüyorsunuz üstümüze bizim Peygamber'e müştehidi atalım, cedidi atalım, evliyayı atalım, asfiyayı atalım, atalım yani hepsini atalım. Haşa ve kella yani eski malzeme gibi atalım. Allah. Emrini bize ulaştırmak için araya peygamberleri koymuş. Peygamberle kendi arasında meleği koymuş. Ne demek? Bir farklılık var yani. Sonra o Cebrail geliyor, test ediyor. Sahih hadisi şeriflerden mukabele var. Allah Resulüyle mukabele ediyor. İltihar senesinde iki defa mukabele oluyor. O kadar çok karine var ki. Şimdi ben adat-ı Fâdeyse bîtenâ ve hâdnâ nâminle Sadece enbiya-i saygısızlık yapmamak için böyle bir gerçeği daha temkin ifade ederiz. Ve ayin âyin ete rüsûlün kirâmı min nurihi bihim Yani evvelun gibi hadis kalemle iftifat evvela makalakallaha kalemim diyor. Yani orta savuşçuların yaklaşımıyla Tayyip Nevel Hakkati Ahmediye aleyhissalatü vesselam Üstadın yaklaşımıyla kainata bir ağaç nazarıyla bakılırsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağacın çekirdeğidir diyor. İşte bir nazarıyla diyor bakılırsa. Sonra bir kitap bakılırsa o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir, diyor. Bir yönüyle, bir çekirdekten kocaman bir kâinatı kalk etmek Cenab-ı ve öyle yapıyor hep. Eşyayı sürekli öyle istinsa etmek suretiyle gösteriyor bize onu. Bu açıdan ilk defa yarattığı çekirdek Efendim sallallahu aleyhi ve olabilir. Ama olabilir diğerlerinin onun yanında kıymetleri bu haddinden fazla tenzile zaten kendisi de razı olmamış. Ayeti nazim olduktan sonra ihtimal ihtimal sabiden bazıları belki akıllarına gelmiş olabilir ki Yunus bin Medda acaba ne yaptı ki Efendimiz'e sen Yunus bin Medda gibi olma deniyor. Onun için hemen tadil buyuruyor. Beni Yunus bin Medda'ya tercih etmeyin diyor. Yani onun bir hususiyeti var. Belki o hususiyeti itibariyle o La ilahe illa Ante Subhaneke Müküntü bin Azalimin demesi mi? öyle de yine zayıf rivayetlerde La ilahe illa Ante Subhaneke Müküntü sesi melekut aleminde duyuluyor. Melekler uyanık yanık ses kimin yarabbi diyorlar. O Yunus bin Medda'nın seni tazimle anan zatın mı?" falan. Demek ki farklı bir tazimle anan zat olma durumu var bunun. Şimdi orada tercih etmeyin, diyor. Ceza bir sahabi ile bir Yahudi arasında, bir Hz. Musa üstünde, Efendimiz üstünde diyor. Nakışasında yani sahibi Hz. Evvekir olma ihtimali de var. Bir tokat buluyor Yahudiye. O zaman da beni Musa i̇bn İmran'a tercih etmeyin, diyor.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 Sonra gittikten sonra esir-e-bükelfa-i sırrınca o yolda yapılan sevapların bir mislinin de onun defteri hasenatına kaydolması ciheti var. Biz ezamda, ezamda, eczama şey yükseldua ediyoruz. ve مَقَامُ makam mahmude وَاَحْدًا اُنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ diyoruz yani ve zaman Efendimiz'e dua ediyor. makam مُحْمُدًا اِحْرَضًا buyurması dileğinde bulunuyoruz. Her zaman defterin hasenat halisine kaydedilecek şeyler var. Ve bunlar her zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hasenat halisine kaydoluyor. Dolayısıyla Efendimiz öyle bir es ve ı fail ki in da es sıvab fail Zaman akhir zaman olmuş zuhur eden fitnedir, alamettir. Fakat buna rağmen hala şu bir buçuk milyar insanın Müslüman dünyasının 2 milyarı doğru ibadet yapıyor. Doğru ezan okuyor, doğru kamet okuyor ve Allah Resuluna her zaman biatlarını yeniliyor, ona dua ediyor. Makam-ı Mahmuda yükselmesi bireyinde bulunuyorlar. İşte bu da failet sebebi celabenadır. Efendimiz aslında İsmi Azamın masarıkı. Zaten İsmi Azamın masarudur. Yani İsmi Azamın masarı olacak veya her ismin azam mertebesinin tecellisi olan şeye muhatap olamaz, onu kavrayamaz. Mutlaka kendi mayesinde onun olması lazım. Donanımı ona göre olması lazım. Yani evrensel bir peygamber, alem bir peygamber. Bu şu demektir yani bövet ağacına ait bütün hususiyetleri yani ne tür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 her de isim azam tecelli etmiştir, öbüründe öbür isim de azam derecede tecelli etmiştir. Efendimiz de sallallahu aleyhi ona mazulan Kur'an-ı Kerim'de, onun donanımına göre her isim de adam derecede tecelli etmiştir. Bir hususiyet. Rahmetenil alayhim olması da onu gösteriyor. <Gülüyor> ibadetlerimizde, her zaman samimi olamıyoruz. Azam birilerine göstermek, onların takdirlerini almak istiyoruz. Bu tür hareketler maneviyatımıza nasıl tesir etmektedir? Şimdi, şuurunda olarak bir insan günah işlemişse, farkındaysa o meselenin, orada iyi bir nedamet, iyi bir tövbe, yaptıklarına pişman oldum, bir daha işlenmesini az ı kast ı Türk tevbe elfazı ile ifade edecek olursak, böyle demesiyle Allah onu siler, süpürür, götürür. Ama Riya sum'a dediğimiz şeyler, riyâ, gösteriş için yapılan iş. Birileri görsünler, ben yapıyorum bunu, makapmasında. Bir günah olduğu gibi aynı zamanda hususiyle ve bilhassa Allah'a karşı yaptığı ibadetü, taatı ki, onlarda tevhid esastır. Tevhidin dışında başkalarına gösterme gibi mülazalar, tertemiz olması gerekli olan o ibadeti i taatı kirletir. Kolunu kanadını kırar onun. Onun için çok kötü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şirki hafiy demiş. Şirk ne demek? Allah'a eş ortak koşmak. Siz ibadeti taat yaparken başkalarının mülazalarını, mütealalarını, takdirlerini,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 Hala başkalarının mülahazalarını, mütealalarını nazar itibarı alıyor. Onlara beğendirmeyi düşünüyorsa Allah'a şirk koşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, o ihlas bahsiyle alakalı daha evvel de arz etmişimdir. اِنَّ اَخْوَ فَمَا اَخْغَافُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ diyor. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şirk benim küçük şirktir. Diyorlar ki, şirkül اَشْشِرْكُ الْاَسْغَرِ Şirki esgar nedir? kâle'er-riyâ buyuruyor. Başka bir benzetmesinde bunu bir karıncanın yerde yürürken arkada bıraktığı izlere benzetiyor. Farkına varamayacağınız şekilde bir izdir. Tebib-i diyor. <gülüyor> Şimdi böyle olunca riyâ dediğimiz şey bu. Gösterme. Süm'a dediğimiz şey de başkalarına yaptığı şeyleri duyurma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 Bunları nazar itibara alarak efendimiz buyurmuş ki Rabbakaimin lise luhu min qiymihi illa seher. Nicay ayakta duran namaz kılanlar vardır ki onlara sadece uykusuz kalma ile yorgunluk kar kalmıştır. Rabbakaimin lise luhu min siyamhi illa alju ve alatish. Nice oruç tutanlar da vardır ki sadece yanlarına kalan aç ve susun durmaları. Duyurur, belli ederler <gülüyor> Öyle değil yani. İşte görüyoruz o ricali okurken Muayyri İbn-i Şube. Bazılarını ben hayret ediyorum. Çok akıllı. Yani her birisi altına girdikleri mevzu itibariyle bakınca çok aşkın, aşkın insanlar. Her birisi devasa bir insan. dahi.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 Öyle samimâne, safiyâne, Allah'a kullukları ve vebîâ diyorsun. Olur da, fakat dahi insanlar. Namaz kılıyor, hemen biri kapıya tıklattığı zaman da seccadesini topluyor, hemen koyuyor bir kenara. Diyor bu adam böyle içeriye girdiğinde zanneder ki ben her zaman boş kaldığımda burada namaz kılıyorum. Mesela hep arz ettiğim bir şey, Esved ibn-i nakay peygamber gibi bir adam vefatından sonra rüyada gördüler ya sıfat Safede gördüm ve hilye veya diyorlar ki vefat ederken ağlıyor çıkır çıkara ona diyor elkam ne ağlıyorsun diyor çünkü onlar akraba aynı neha ailesinden. Günahlarından mı ağlıyorsun? Ne günah ya diyor. Ben Cabir olarak gideceğimden korkuyorum diyor. Bu kadar hayatın muhadreminden Ayşe valdemizi görmüş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 Ama günahı lauballik içinde işlemek demek değildir. Günah olduğunu bileyim ben onun. Çünkü ona da Allah Resulü şöyle diyor. La sahirete ma far, ve la kebirete ma risifar. Küçük küçük şeyler yapıyorsun, küçük oldu diye isifar etmiyorsun. O küçük değil, işte o baş belası bir büyüktür. Fakat bir de büyüye kayıp düşüyorsun. Ama biliyorsun ki bu bir günahtır, akrep yuvasına düştüm.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 Yani insan bir vaktini ayırıyor. Abdeste ayırıyor, namaza ayırıyor. Bu iş için önceden koşmaya çalışıyor. iftida tekbire bulaşmaya çalışıyor. Bütün bunlar hep o iş için ayırdığı zamana deraret ediyor. Bir yönüyle elbisesiyle aşınma doluyor. Bir yönüyle bazen dükkanını kapatıyor oradan. Yani bakılıyor ki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 Meleklerin ibadetinden de bir çeşni var. Onun içinde namazın içinde bir çeşni var. Oruçta bir teveccühte bulunuyorsunuz belki hani yemeden içmeden kesiliyorsunuz. Namazda da bir manada belki hani muvakkaten dahi olsa cinâveti teveccü esnasında dünyaya ait mala yani ait şeylerle meşguliyetten kesiliyorsun tamam mı? bir teveccüyle tam teveccü ediyorsun. Bir bu yönü var. Bir de bütün esnafı ibadeti cami deyince yani melaike-i kiramın bazıları hükuda duruyorlar. Onlar Cenab-ı Hakk'a tazimat, tekrimat ve tebcilatlarını öyle ifade ediyorlar. Kimileri secdede duruyorlar. Bunlar kabiliyet ve mahiyet itibariyle hakikatinin kahramanları. Ve insan bu değişik vaziyette Allah'a ibadet yapan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 Onlar gibi de beni böyle iki büklüm yaratmamışsın. Secdiye kapandığın zaman Allah'a en yakın olduğun yerde. Ya bir sana hamdü sana olsun ki beni yerde böyle sürüm sürümde yapmamışsın. Evet, men men yemşel abatni ve men men yemşel ve men men yemşel arvay daha kaç ayak üzerinde kaç tekerlek üzerinde kaç kanat üzerinde hareket eden varlıklar var? Ama bizim bildiğimiz onlar var ve ben onlardan değilim. Secdeye de kapanıyorum, aynı zamanda rükâda kalkıyorum. Kavmem de oluyor, celsem de oluyor, kıyamım da oluyor, rükûm da oluyor, vücudum da oluyor. Bütün bunların bir de meselenin bize göre negatif yanlarını hatırlatması var. Namaz çok yönüyle hatırlatan, bütün dini hatırlatan bir yönü var onun. Bütün ibadetlerin fihristi.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 Dolayısıyla et da öyle bakılabilir. Yani bir, doğrudan doğruya kalbini açabildiğin kadar. Allah'ın vahidi tecellilerine göre ve sonra bu yaklaşım üstadın yaklaşımı. Sonra sana hususi teveccühü istidat vermesiyle, hususi teveccühlerinden ötürü adi tecellilerine göre mukabelede bu bulunursun. Bazen öyle olur. Bazen onun o teveccüh umumisine karşı sen de umumi bir teveccühte bulunursun.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 Teveccühe teveccühtür, mukabeledir. Evfu ve ahdi ufi bi ve ahdküme bir icabettir bu. Nazara nazar olur, buna bir icabettir. Teveccüh teveccüh getirir, buna bir icabettir bütün bunlar. Bunu yaparsın. Ama bazen de tabii insan kendi durumunu, seviyesizliği, nazara itibar aldığı zaman nerede ben, nerede sesimin ulaşması?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 Bir de hani bir mülazayla ben her ne kadar külli bir nazarla baksam, külli bir teveccühle teveccüh etsem de zat-ül huiyyete ait hukuku zaten rayet edemeyiz. Onun için ehlullah burada çok ince bir esir ortaya koymuşlardır. Zat-ül huiyyete, nam-ı celili geçtiği yerde onunla ama kurban olayım. Geçti her yerde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 işte şunların her bir birer hal diyorsanız, bu halin her parçasında Allah'a karşı şükür borçlusunuz. Eda edemezsiniz. Dolayısıyla Celle Celaluhu demekle kurtulanmasınız adını anmakla. Fakat ona nisbeten izafi olarak, yani orada biraz izafilik, nisvilik söz konusu, Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerimizdeki borcunu edaya gücümüz yetebilir.